Merhaba Söz için dinleyenleri. Bu hafta Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde parlayan çocuklarla birlikteyiz. Ee, mikrofonu bu hafta onlara bırakıyoruz. Program tamamen onların olacak. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar size. Merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Budak. Suriyeli Ortaokulu'ndan 8. sınıf bir öğrencisiyim. Ee, Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne gidiyorum. Parlayan çocuklar, e, Çocuklar'ın da üyesiyim yani. E, bu hafta Söz Küçüğü'nün bizim yani misafirimiz... Şimdi size bu haftayı biz tanıtacağız. Yani Tarla Bişe Toplum Merkezi'ni, Parlayan Çocukları'nı anlatacağız. Yanımda bir de bir arkadaşım daha var. Ben İsmail Kaya, Şehremin Anadolu Lisesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Tarla Bişe Toplum Merkezi'nde geliyordum ama şu an çalışmalarım biraz kısa asada, parlayan çocuklara devam etmeye çalışıyorum. Parlayan çocuklarda gündemle veya çocuk hakları ile ilgili her hafta konuları tartışıp onları maddeler şeklinde veya sizin de eğlenerek okuyabileceğiniz şekilde makaleler, e, denemeler şeklinde yazıp bir dergi çıkartıyoruz. Orada sadece parlayan çocuklar değil, Tarlıfışı Toplum Merkezi'nde e, devam eden diğer etkinliklerin de, e, yaptığı çalışmalar ve onların sergilediği, e, onların sergilemiş olduğu performansları da fotoğraf şeklinde veya yazdıkları kısa yazılar şeklinde dergimizde yerine bulunduruyoruz. Ee, tek dergi olarak değil, internet sitesinden de yapabiliyoruz bunu. Yani mesela Facebook sitesinden falan e, bizi takip edebilirsiniz. Şimdi Tarlabüs Toplum Merkezi, başında kurulan bir dernek. Burada e, çoğunlukla çocuk etkinlikleri yapılıyor. Çocuklar için aktif var yani. Ama bayanlar için de var. Yani başka kişiler için de var. Mesela bayanlar için okuma yazma var. Çocuklar için drama dersleri, ritim. Yani başka üye olarak da parlayan çocuklar var. Onun de dergi çıkarıyoruz zaten arkadaşımızın dediği gibi. Toplum merkezinin hedefi çocukları yani çocuk haklarını tanıtabilmek, çocuk haklarını herkese öğretebilmek. Yani çocukların da sesli olduğunu, çocukların da düşünceleri olduğunu gösterebilmek. Yani hedefimiz de bu. Zaten çoğunlukla gündem konularını konuşuyoruz. Yani mesela gündemde ne varsa onu konuşuyoruz. Ama gündem olmayan konular da konuşmuşluğumuz var. Mesela engeller hakkında da konuşuyoruz. Yani Tarlabaşı hakkında da konuşuyoruz. Yani bizim çevremizdeki olan olaylar hakkında bilgilerimizi dergide gösteriyoruz. Yani Tarlabaşı Toplum Merkezi yani çok güzel bir yer. Tam tarlabaşında yani e, tam tarlabaşının içinde olduğu için de bütün olayları bilebiliyor. Yani biliyorsunuz tarlabaşı dendiğinde çoğunlukla işte pis, kötü bir yer falan ama işte biz tarlabaşında olduğumuz için bunu iyi bir yer olduğunu göstermek yani iyi bir yer olduğunu da söylemek istiyoruz. E, onun için bunu gösteriyoruz. E, e, Tarlabaşı Çocuklu Merkezi burası daha çok Tarlabaşı'ndaki çocuklara hizmet ediyor. E, ama e, burada yapılan çalışmaların sadece buradaki çocuklar için değil, e, dünyadaki bütün çocuklar için geçerli olduğunu ve sadece buradaki çocukların söze kaldıp e, onların sözünün de geçebileceğini değil dünyadaki bütün çocukların aynı haklara sahip olduğunu ve hepsinin eşit olduğunu sağlamaya çalışıyoruz. Eğer sadece buradaki çocuklar sadece buradaki çocuklar evinde işte babasının karşısında bir söz alabiliyorsa veya okula çıkıp bir özgüven sergileyip sahnede bir performans sergileyebiliyorsa bu sadece buradaki çocuklara yapılan bir ayrımcılıktır. O yüzden bunu bütün dünyaya yaymak için yaptığımız çalışmalar var. O da çocuk haklarına daha iyi sergilemek için bazı genel çalışmalar yapıyoruz. İşte mesela buranın sponsoru şu an çok fazla değil, onun için tiyatro sergiledik ve dergi aracılığıyla sponsor arıyoruz. Eğer bize yardımcı olabilirseniz çalışmalarımızı genişletebiliriz. Çalışmalarımızı genişletebiliriz, yeni bir şube açıp daha fazla çocuğa hizmet edebiliriz. Bu da çocuk haklarının daha fazla önemsendiği bir yer olur ki bu da iyi bir şeydir. Merhaba ben Talabaşı Top Merkezi Parlayan Çocuklar e, öğrencisi desem aslında biraz farklılı. Mert Aydoğan eee Sururi Ortaokulu'na gidiyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Ee, ben iki, yaklaşık ikinci sınıftan beri tağla top merkezine geliyorum ee, bana bayağı da bir katkı sağladı aslında birinci sınıfta gitmek istiyordum fakat e, ailem müsaade etmiyordu ikinci sınıfta da hani bana dediler eğer karnen iyiyse seni götüreceğiz kayıt oldum birçok geziye katıldım tağla top merkezine ee, yani dergimiz de var birçok dergi yani dergimizde yazılar da çıktı Talabaçi Top Merkezi, e, o benim öğrenim hayatımın aslında yüzde elli si gibi bir şey. Çünkü burada etütler vardı, ödevlerimde anlamadığım yerler varsa ders e, buraya geliyordum. Burası bir dershaneden daha çok eğitim verdi benim için. Öncelikle ben Parlayan Çocuklar üyesi Güldar Kılıç. Suriye Ortaklığına gidiyorum, yedinci <gülüyor> sınıfa gidiyorum. E, Talabaçi Top Merkezin aslında ben Parlayan Çocuklara e, e, neredeyse bir sene oldu. Ee, ilk önce nereden e, kayıt olduğumu bilmiyordum. Kimseye de sor soramıyordum. Ee, sormak istemiyordum. <gülüyor> ee, sonradan e, sloganlarını gördüm. Ve e, yaşım tuttuğunu gördüm ve kaydoldum. bu e, Burası bence çok güzel bir yer. E, diğer kurslara aslında çok zamandır geliyorum ama Paryan Çocukları bir sene oldu. E, Birçok yararlı oldu ödevler konusunda Paryan Çocuk dergi yapma konusunda birçok yararlı yararlı oldum. Ee... Merhaba ben de Parlayan Çocukları üyesi Zehra. Ben de size, ben de Parlayan Çocukları ben de Parlayan Çocuklar üyesiyim, diğer arkadaşların gibi. Biz de burada çocuklar hakkında konuşuyoruz. Bazen gündem, gündemden bir şeyler alıp gündem hakkında konuşuyoruz. Cidden gündemde çok değişik olaylar oluyor. Hem çocuklar olarak hem de gündemin başka konuları olarak. Biz de bu konuları hiç saygıyla karşılamıyoruz. Biz de o konulara elimizden geldiğince karşı çıkmaya çalışıyoruz. yazılarımızda bazen sözlü olarak kendimiz tartışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte sloganlar atıyoruz, sloganlar hazırlıyoruz. Konuları bulup o konuları tartışıyoruz. Sonra tartıştığımız konuları yazılara döküp yazıları da dergimize konuşuyoruz. Yani bizim ne yaptığımız konu bu ve biz buradan tüm çocuklara sesleniyoruz. Hiçbir şekilde kendinizi ezdirmeyin. Gündemde gördüğünüz her konuyu tartışın. Merhaba ben Derya Erkul, Süruri Ortaokulu'na gidiyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Okulda herkesin parlayan çocukları konuştuğunu duydum. Ben kendi kendime dedim ki neden ben de kaydolmayayım, neden çocukların sesini duyurmayayım, kadın hakları ile ilgili konuşmayayım dedim. Ondan sonra buraya kayıt oldum. Ee, sonra buranın ne kadar yararlı olduğunu anladım. Çocukların haklarını tartışmayı öğrendim. Sonra herkesin çocukları için eğitim vermesini, ondan sonra onları okutmasını, kadınlara şiddet uygulanmaması için çalışmalar düzenlendi. Ben de onlara üye olmak istedim. Buraya oldum. Merhaba ben Keser Kaya. Ben de Parlayan Çocuklar üyesiyim. 5. 5. sınıf çocuğuyum. <gülüyor> Merhaba ben Zuhal Aslan. Ben de Parlayan Çocuklar üyesiyim. Parlayan Çocuklara uzun zamandır geliyorum Talebaş Top Merkezi'ne de. Burada çok konuşmalar yapıyoruz. Bir şey bir haber seçiyoruz. O konuda mesela bir hafta konuşuyoruz. Sonra yazıyoruz. Ondan sonra onlarla ilgili e, ba bazen bir yerlere gidebiliyoruz. <gülüyor> Ondan sonra resim eski ta e, Tarihbaşı Top Merke Merkezimiz daha büyüktü. Çünkü e, bazı nedenlerden dolayı küçük bir yere taşınmak zorunda kaldık. Orada daha çok şey vardı. Sadece çocuklar yoktu kadınlar da okuma yazma bilmek için geliyorlar ya da el işi için geliyorlardı. Bu kadar. Peki çocuklar hakkında ne biliyorsun? Çocuklar çocukların hakları yenilmemeli. Örneğin bazı çocuklara çok ayrım yapılabiliyor. Kız çocukları ve erkek çocukları diye erkek çocukların eline silah, kız çocuklarının eline e, mesela temizlik aletleri veriyorlar. Bu haksızlıktır. Mesela erkeklere sen pembe giyemezsin, kızlara da sen mavi ya da siyah giyemezsin diyemezler. Onların da hakları var, onların da istekleri var. Onlar da istediğini yapabilirler. Merhaba ben Kevser Kaya. Ben de Parlayan Çocuklar üyesiyim. Beşinci sınıf öğrencisiyim. Ben öncelikle size Parlayan Çocukları tanıtmak istiyorum. Burada arkadaşlarımızla bir konu seçip onun üzerinde tartışıyoruz. Bunları da yazıya döküyoruz. Sonra o yazı onları meyve kendi adımızı çıkarmak istemiyorsak meyve olarak ismimizi çıkarabiliyoruz. Meyveleri konuşturmuş gibi görünüyor. Ve böyle de böylece çocukları da eğlendirmiş oluyoruz. Bu kadar. Merhaba ben Mahmut Kılıç. Sürürü ortaokulu öğrencisiyim. Sekizinci sınıf. Sekize gidiyorum. Üyesiyim. Burada biz çocukların haklarını konuşuyoruz. Sizce parlayan çocuklar nedir? Dur, bence parlayan çocuklar kardeşliktir. çünkü biz burada hem arkadaşlarımızla kardeşlik içerisinde konuşuyoruz ve hocalarımıza abla abla diyebiliyoruz, rahatça konuşabiliyoruz burada. Başkaları mesela okulda kendimizi daha açık dile getiremiyoruz ama burada ne istersek söyleyebiliyoruz. Parlayan çocukların en sevdiğim anlarından biri de bu. O yüzden teşekkür ederim. Iç. Merhaba bu arada benim adım Nergis Şimdi de müzik arası veriyoruz Hayat bayram olsa şarkısı sizlerle <gülüyor> gelendir Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir Bütün ...Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde... ...Parlayan Çocuklar Kulübü ile... ...birlikteyiz. Müzik arasından önce... ...önce Zohal arkadaşımız konuşmasında... ...Eski Tarlabaşı Toplum Merkezi dedi. Ben ondan kısaca bahsedeceğim. Eski Tarlabaşı to Tarla Toplum Merkezi... ...çok büyüktü ve orada... ...istediğimiz bütün çalışmaların... ...kendine ait bir salon ve odası vardı... ...ve böylelikle daha fazla çalışma... ...yapabiliyorduk. Ama işte... Konuşmamın en başında söylediğim gibi sponsor bulamadık işte çocuk haklarına ya çok fazla ciddiye almadılar ya da bununla ilgili yapabilecek çok fazla şeyleri olmadığı için oranın ücretini ödeyemedik ve burada daha küçük bir yere geldik burası bize belirli sıkıntılar doğurdu önceden çok fazla atölyemiz varken şu an bazılarının devam ettiremiyoruz çocuklar daha küçük olduğu için daha az kişiyle ders yapabiliyoruz bu Genelde çoğumuz etkiledi. Bazılarımız ayrılmak zorunda kaldı ev evinden de uzak olduğu için. Hem Orası Sarıbaşı'nın tam merkezi neydi ve çok güzel de orası. Orada bütün çalışmaların ayrı bir salonu olduğu için her çalışmada daha iyi performanslar sergiliyorlardı ve bu e, merkez için daha iyiydi. Bu kadar. E ben gez. Ben de biraz e tiyatrodan bahsetmek istiyorum. Mesela ben e, tiyatroda sanırım 3 sene ya 3 tiyatro yapmıştım. İlk baş e, tiyatro yaparken çok heyecanlanmıştım. Ya bazı e, kelimelerim yanlış söylüyordum aynı şimdiki gibi. Şimdi mesela e, işte ilk yaptığımda he heyecanlıydım. Son en son yaptığımızda ise bir tane ilk bir bir çatruyu iki kere yapmıştık. İlk, ba İlk başı bir şey yapmıştık işte. İkincisinde ise biraz maddi sıkıntımız olmadığı için maddi açısından yapmıştık. Bir de ee, öncelikle tarla başında birçok etnik kökenli insanlar var. Örneğin Ermeniler var. Müslümanlar var. Suriyaniler var. Birçok Etnik kökenli insan yan yana ee, ve bunlar arasında da hiçbir sorun çıkmıyor, hiç kavga çıkmıyor. Tarlabaşı istediği kadar kötü bir yer olarak gözükse de Tarlabaşı gayet e, güzel bir yer. Ee, mesela size bir örnek verecek olursak Tarlabaşı'nda herhangi bir kişi yani biliyorsunuz İncil'in İncil değiştirildiğini düşünüyor Müslümanlar. Ee, bir Müslüman yerde İncil bulursa e, onu yani orada bırakmaz ...ya da herhangi birisi onu orada bırakmaz... ...gider kiliseye veren... ...her, her, her dine bir saygı vardır... ...tarlabaşında... ...yani şimdi talabaşında diyorlar ki yani... ...madde bağımlıları çok bize zarar verebilir... ...öyle bir şey yok... ...evet madde bağımlıları olsa da... talabaşında kimse kimseye zarar veremez... ...o kadar kolay... ...yani bazen evet, çatışmalar olduğu doğru... ...polisler arasında... ...fakat yani bu asla ve asla... Evet, ...o olayın içinde olmayanlara yansımıyor... Ee, bu kadarını anlatmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar, ben sistemçilik, 14 yaşındayım, 8. sınıfa gidiyorum, 5 sene de Terlabor Toplum Merkezine geliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Ee, şimdi arkadaşlar, ben size dergimizde çıkardığımız bazı konuları göstermek ya yani da e, daha doğrusu iste söylemek istiyorum. Şimdi bazı dergilerimizde konu belirliyoruz önceden. Yani bunu tabii biz belirlemiyoruz. E, editör belirliyor. Ceren abla belirliyor. Şimdi ilk önce bizim bazı konularımız şöyle oluyor. Toplumsal cinsiyet. Şimdi diyeceksiniz toplumsal cinsiyet niye? Yani çocuk hakları falan diyorsunuz ama toplumsal cinsiyet niye var? Toplumca, e, toplumsal cinsiyet çocuklar hakkında olmayabilir ama toplumsal cinsiyette yani eşitsizliği gösterdiği için biz bu konuyu konuşuyoruz. Başka mesela toplumsal cinsiyet dediğinizde anlamayabilirsiniz. Biraz açıklamak istiyorum. Mesela kadın ve erkek ya da mesela bayan ve kadın, bayan demememiz gerekir falan. Onları söylüyoruz. Mesela şöyle şey, çoğunlukla ailelerde görünüyor. Erkek çocukların 12'ye kadar dışarı çıkabildiği, kız çocukların evde bulaçık yıkaması gerektiğini ya da başka bir deyişle eee Tek kızlar işte voleybol oynayabilir, erkekler futbol oynayabilir, kızlar futbol oynayamaz. İşte öyle şeyler de var. Bunların hepsi toplumsal cinsiyete giriyor. Dergimizde bunu da açıklıyoruz. Dergimizi almak istediğinizde de toplum merkezine gelip de alabilirsiniz. Bir de başka bir konumuzu daha ilgimi çeken başka bir konuyu daha size söylemek istiyorum. Bir gün yani biz de engelli haklarında da konuşmak istedik biraz. Engelli haklarında da biraz konuşmak istedik. Onun için Adana Genç Engeller Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Celal Karaoğlu'na birlikte konuştuk konuştuk. Biraz onun hakkında konuştuk. Yani mesela merak ettiklerimizi başkalarından da öğrenmiş olabiliyoruz. Ee, yani çoğunlukla yani mesela aklımıza takılan şeyleri çoğunlukla dergiye koyuyoruz zaten. Mesela engelli haklarında merak ettiğiniz bir şey varsa dergimizde bulabilirsiniz. Size bunu biraz açıklamak istemiştim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet ben Halilka Orba Ortaokulu'nda gidiyorum. Yedinci sınıf öğrencisiyim. Diğer tarihinde Diğer Tarla başı Toplum Merkezi daha büyüktü. O zaman sponsorlarımız da daha çoktu. Ayda da bir dergi çıkartıyorduk. O zaman da konular daha çok oluyordu. Daha çok şey konuşabilip, daha çok şey dergiye koyabiliyorduk. Ama şimdi sınırlı. Ceren ablını ya da suç gelmesin şimdi. Hep, hepsinden kesip kesip koyuyor. Ama 3 ayda bir çıkartıyoruz şimdi. Yeni Tarla başı Toplum Merkezi'nde. Ma, ma, maddi bir sıkıntımız var burada. Eskisi gibi ayda bir... E, Dergi çıkartabilmek için sponsor arıyoruz bir kendimize. Bizim Parlayan Çocuklar dergimizin içinde genellikle hep röportajlar bulunur. Öğretmenlerimizle veya mahallemizdeki manavlarla, bakkallarla, işte eczanelerle öyle konuşulur ve hani onların hayatını da öğrenmek isteriz. Biraz onlardan da ilgimizi çeker. Bizim en çok, en son yaptığımız röportajda öğretmenlerimizle konuşmuştuk ve sonradan da çocuklar hakkında ok çocuklar okulda nasılla ilgili ya da e, işte okuldan kaçmak ister misiniz neden istersiniz bunların sıkıntılarını vermişlerdi ha, isim yazmak zorunda değildik kimse zorla bir şey yapmıyordu onların cevaplarını veriyorduk ondan sonra dergi yapıyor dergi yazıyorduk bazı röportajlarda e, mesela öğretmenlerimizin fikrini alıyorduk hocam siz işte bizim e, dergimiz hakkında ne düşünüyorsunuz olumlu düşünüyorlarmış genellikle. Mesela manavlarda, bakkallarda onların hayatını öğreniyorduk ve onlar hakkında bilgi alıyorduk. Şu anki arkadaşlarım e, burada yaptığımız e, çalışmalar hakkında çok özel konuştu. Ben burada size biraz e, bilgi vermek istiyorum buranın e, daha özel maçlarıyla ilgili. E, buradaki asıl amaç işte e, çocukları e, İyi bir karakter sahibi olmasını sağlamak. Buradaki yaptığımız e, çalışmalarla mesela tiyatro çalışmasıyla çocukların bir topluluk önüne geçince e, kekelemeden ve bir özgüven sergileyerek orada konuşmasını sağlamak. Sanat atölyesinde ise onun saklı kalmış e, gizli yönlerini e, açığa vurup onun el becerilerini e, geliştirmek. E, diğer satranç atölyesinde ise derslerine başarı sağlayacak e, zekaya birazcık antrenman sağlayıp onu biraz iyileştirmek burada yaptığımız diğer çalışmalarda etütlerde ise bizim bize yine yardımcı olan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden gelen gönüllü abi ve ablalarımız burada bize yardım ediyorlar ödevlerimizi yapmamız hakkında o yüzden derslerimize çok büyük bir katkı oluyor ve burada yapılan diğer gezilerle beraber tiyatro ve tiyatrolarla beraber çok diğer eksik kalan sosyal yönlerini de tamamlıyor çocuklar ve buradan burada Sarlabaşı Toplum Merkezi'ne üye bir çocuk. E, kendini iki taraftan da çok e, gelişmiş e, ve iyi bir karakter sahibi olarak görüyor. Size burada yaptığımız toplumsal cinsiyetle ilgili çalışmalar vardı. İşte onlardan en büyükleri anne ve e, anne değil ebeveyn ve yetişkinlerin kız ve erkek çocuklara farklı davranması ki bu çok e, belirleyici oluyor. Ve sanki bunlar artık bize çok doğal bir şeymiş gibi geliyor. Ki oysa değil. Mesela... E, Kızların doğar doğmaz, büyür büyümez işte direkt annelerine yardım etmesi, çocukların dışarıya, erkek çocukların dışarıya çıkıp futbol oynanması bu tamamen bir ayrımcılık. Oysa ki kızların da erkek kardeşleriyle beraber dışarıya çıkıp oynamaları ve erkek kardeşlerine kız kardeşleriyle beraber annelerine yardım edip o sorumluluğa girmeleri gerekiyor. Ve eğer işte bu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz Parlayan Çocukların Facebook sitesine girip bize buradan ulaşabilirsiniz. Ve bizim en büyük sponsorumuz olan Sabancı Vakfı'na teşekkür ederek sonlandırıyorum. Son olarak bizim en son konular hakkında söylemek istiyorum. En sonki konulardan engelli hakları okulduğum çevre ile ilgili çok şey yazdık... Çevreyle ilgili e, bir, e, bir, gönül, bir e, konuk geldi. E, i̇şte e, bazı dergimizde konuk oluyor bazılarında olmuyor. Ben burada ablalarıma abilerime bütün emekleri için hepsine selam yolluyorum. Bize ulaşmak istiyorsanız eğer www.tarlabaşı.org